Clarissa Pinkola Estais Kurtlarla Koşan Kadınlar Okuyan Seval Bektaş Öyküler 1 Uluma Vahşi Kadının Dirilişi Laloba Kurt Kadın Size açıkça söylemeliyim ki Yürüyerek çöle gidip bilgeliğe gebe kalmış olarak geri dönen ilahelerden biri değilim. Birçok ocak ateşi gördüm ve insanların uyuduğu her yere melekler için yem bıraktım. Ancak bilgelik kazanmaktan çok nahoş, giyardesi yaz, ekoliğe ve amipli dizanteri nöbetlerine tutuldum. Ah, hassas bağırsakları olan orta sınıf bir mistiğin yazgısı budur işte. Tuaf yerlere ve olan dış insanlara yaptığım yolculuklarımda, karşıma apansız bir biçimde çıkan bilgelik, inatçı da düşünceler ne olursa olsun, önce korunmayı öğrendim. Çünkü kimi zaman yaşlı, acedeme baba, hala tıpkı Kronos gibi, bir şifa vericiye ya da büyuceye dönüşmelerinden önce çocukların yeme eğilimindedir. Olayları gereğinden fazla entelektüel bir zemine oturtmak, kadınların içgüdüsel doğasına ait örüntüleri gizleyebilir. Bu yüzden. İçgüdüsel doğayla akrabalık ilişkisini ilerletmek için öykülere, onları dışımızdaki bir şeymiş gibi görmekten çok içlerindeymiş gibi yaklaşmamız bize daha çok yardımcı olur. Bir öyküye girmenin yolu onu içten dinlemedir. Anlatılan öykü işitme sinirine değer. Bu sinir kafatasının tabanından geçerek soğancın hemen altında beyin sapına girer. İşitsel uyarılar orada kişinin dinleme tarzına bağlı olarak bilince ya da başka bir deyişle ruha çıkana kadar bekletilir. Eski anatomistler işitme sinirinin beyin derinliklerinde üç ya da daha fazla yola ayrıldığından söz ederlerdi. Bu yüzden kulağın üç farklı düzeyde işitecek bir yapıda olduğunu tahmin ediyorlardı. Bir yolun yeryüzündeki dünyevi konuşmaları işittiği söylenirdi. İkinci bir yol öğrenmeyi ve sanata anlatıyordu. Üçüncü yol ise ruhun kendisi burada. Yani yeryüzündeyken yüce rehberliği işitebilsin ve bilgi alabilsin diye vardı. Öyleyse şimdi ruhun işitme gücüyle dinleyin. Çünkü öykünün misyonu budur. Kemiklerinden saçına kadar vahşi kadın geri geliyor. Gece düşleriyle, yarı anlaşılmış, yarı anımsanmış olaylarla geri geliyor. Vahşi kadın geri geliyor. Öykü arıcılığıyla geri geliyor. Birleşik Devletleri kat eden göçüme 1960'larda başladım. Ağaçlarla kaplı, sularla, mis gibi kokan ve sevdiğim yaratıklarla. Ayılar, tilkiler, yılanlar, kartallar, kurtlar. Dolu bir yerleşim yeri arıyordum. Yukarıdaki büyük köleler bölgesinde kurtlar sistematik olarak yok edilmişti. Nereye gidersem gideyim, kurtlar şu ya da bu şekilde avlanmıştı. Birçok kişi onları tehdit ve korku kaynağı olarak görse de, Ormanda kurtlar olduğunda kendimi hep daha güvenli hissettim. Uzak batıda ve kuzeyde o sıralar kamp kurabilir ve geceleyin durmaksızın şarkılar söyleyen dağları ve ormanları duyabilirdiniz. Ama orada bile dürbünlü tüfeklerin, jiplere monte edilen kuvvetli projektörlerin ve arsenik ziyafetlerinin çağı bir sessizlik döneminin geniş topraklara yavaş yavaş dağılmasına neden oldu. Hemen ardından da Raki dağları neredeyse tamamen kurtlardan temizlendi. İşte böylece. Yarısı Meksika'da, yarısı Birleşik Devletler'de uzanan büyük çöle geldim. Ne kadar güneyindiysem, kurtlara dair o kadar çok öykü duydum. Bilirsiniz, çölün kadınların ruhu ile kurtların ruhunun zamanının ötesine geçerek karşılaştığı bir yer olduğu söylenir. Teksas sınırında yarı kadın, yarı kurt olan bir kadını anlatan Loba kız adlı bir öykü dinlediğimde doğru iz üzerinde olduğumu anladım. Ardından kendi başlarının çağrısına bakacak kadar büyüyene dek dişi bir kurdun, memesini emerek beslenen öksüz ikizlere dair eski Aztek öyküsünü buldum. Son olarak devletin verdiği topraklarda çiftçilik yapan yaşlı İspanyollar ile Güney botun’un Pueblo halkının kemik insanlara, ölüleri tekrar yaşama döndüren yaşlı insanlara ilişkin bu doğrultuda rivayetler duydum. Bunların hem insan hem de hayvanları eski haline getirdikleri söyleniyordu. Ardından kendi etnografik seferlerimden birinde bir kemik kadınla karşılaştım. Ve o zamandan beri hiçbir zaman eski ben olmadım. İzninizle, size bunu ilk elden anlatmak istiyorum. Laloba Herkesin gönülden bildiği, fakat çok az insanın gördüğü gizli bir yerde yaşayan yaşlı bir kadın vardır. Doğu Avrupa masallarındaki gibi kaybolmuş ya da başıboş dolaşan insanların ve arayış içindekilerin yaşadığı yere gelmelerini bekler gibidir. İhtiyatlıdır. Genellikle kıllarla kaplıdır. Her zaman şişkodur. Ve özellikle arkadaşlıktan köşe bucak kaçmaya çalışır. Hem gaklar, hem gıdaklar. Genellikle insan sesinden çok hayvan sesi çıkarır. Tara Humara yerli bölgesindeki çürük krenik yamaçlarda yaşadığını söyleyebilirim. Ya da poniks dışındaki bir pınarın yanında gömülü olduğunu Belki de arka penceresinden sarktığı köhne bir arabada, güneydeki Monte Alban'a giderken görülecektir. Belki de El Paso'nun yanındaki otoyolda beklerken veya kamyoncularla Meksika'ya, alt üfeye taşırken veya sırtında tuhaf şekillerdeki yakacak odunlarla Oksana'nın yukarısındaki pazara giderken fark edilecektir. Birçok ismi vardır. La Huesera, kemik kadın, La Trapera, toplayıcı kadın ve La Loba, kurt kadın. Laloba'nın tek işi kemik toplamaktır. Özellikle dünyadan kaybolma tehlikesinde olanları toplayıp korur ve saklar. Mağarası her cinsten çöy yaratanın kemikleriyle doludur. Geyik, çıngıraklı yılan, karga. Ama uzmanlık alanı kurtlardır. Montanalarda, arroyalarda kurt kemikleri arayarak toprağa didik didik eder. Sürünür, emekler. Bütün bir iskileti bir araya getirdiğinde... Son kemik yerine yerleşip yaratığın güzelin beyaz heykeli gözlerinin önünde uzanıverdiğinde ateşin yanına oturur ve hangi şarkıyı söyleyeceğini düşünür. Emin olduğunda ise krituanın yanında durur, kollarını üzerine kaldırır ve şarkı söylemeye başlar. O anda kurdun kabuklu kemikleri ve bacak kemikleri ete kemiğe bürünmeye başlar ve yaratık kürkle kaplanır. Laloba şarkı söylemeye devam eder ve yaratığın bedeni varoluşa daha çok yaklaşır. Kuyruğu kabarık ve güçlü bir şekilde yukarıya kıvrılır. Velaloba daha çok şarkı söyler ve kurt yaratık soluk alıp vermeye başlar. Velaloba şarkısını öylesine derinden söyler ki çölün zemini sallanır ve o şarkı söyledikçe kurt gözlerini açar. Ayağı fırlar ve kanyona doğru koşarak gözden kaybolur. Koşusunun bir yerinde ister koşusunun hızı ister yolunun bir nehre düşmesi isterse de güneşten veya aydan gelen bir ışığın tam yerine denk gelmesi yüzünden olsun, kurt birdenbire özgürce hukka doğru koşarak kahkahalar atan bir kadına dönüşür. Öyleyse unutmayın. Çölde dolaşıyorsanız ve gün batımı da yakınsa ve hani biraz da kaybolmuşsanız ve yorgunsanız şansınız yaver gidiyor demektir. Çünkü Laloba sizden hoşlanabilir ve size bir şey gösterebilir. Ruha dair bir şey. Hepimiz yola çölde bir yerde kaybolmuş bir kemik yığını, kumun altında yatan dağınık bir iskelet olarak başlarız. Bizim işimiz geçmişi yeniden güğünüzden çıkarmaktır. Ancak gölgeler yerli yerinde olduğunda en iyi şekilde gerçekleştirilebilen zahmetli bir süreçtir bu. Çünkü uzun uzun bakmaya gerektirir. Laloba bize neye bakmamız gerektiğini gösterir. Tahrip edilemeyen hayat kuvvetine kemiklere bakmamız gerektiğini öğretir. Laloba'nın yaptığı işin Mucizevi bir öyküyü temsil etmek olduğu düşünülebilir. Fakat işi, bize ruh için nelerin yolunda gidebileceğini göstermektir. Bu, vahşi kadına giden alt dünya bağlantısı üzerine kurulu bir diriliş öyküsüdür. Eğer doğru şarkıyı söylersek, vahşi ruhun pisişik kalıntılarını hatırlayabileceğimizi ve onu şarkılarla tekrar canlandırabileceğimizi vadeder. Laloba, topladığı kemiklerin üstüne şarkı söyler. Şarkı söylemek, ruh sesini kullanmak demektir. Soluk yoluyla kişinin gerçek gücünü ve ihtiyacını dile getirmek, rahatsızlık çeken ya da eski gücüne kavuşma ihtiyacı duyan şeye ruhunu üflemek demektir. Bu vahşi benlikle ilişki arzusu taşana ardından da ruh bu zihinsel çerçeveden konuşana kadar en derin, en büyük sevgi ve hislere inilerek gerçekleştirilir. Kemiklerin üstüne şarkı söylemek işte budur. Bu büyük sevgi duygusunu bir sevgiliden elde etmeye çalışmak hatasını düşmemeliyiz. Çünkü kadınların yaratma ilahisini bulup söylemeye dönük bu çabaları tek başlarına altından kalkacakları bir iştir. Pisişenin çölünde gerçekleştirebilecekleri bir iş. Naloba'nın kendisini düşünelim. Ruhun simgeler sözünde yaşlı kadın simgesi dünyadaki en yaygın arketipsel kişileştirmelerden biridir. Diğerleri büyük anne ve büyük baba, kutsal çocuk, düzenbaz, büyücü, kız ve oğlan, kahraman, savaşçı ve soytarıdır. Ancak Laloba gibi bir figür özü ve etkisi bakımından epey farklı bir düzeyde ele alınabilir. Çünkü o bütün içgüdüsel sistemin besleyici kökünü simgeler. Güneybatı'da yaşlı kadın arketipi, yaşlı Lacusa be olarak da geçebilir. Lacusabe'yi New Mexico'daki Sangre de Cristo dağlarında Loba zirvesinin tam kalbinin altında yaşarken ilk kez anlamaya başladım. Rençoslu yaşlı bir büyücü kadının bana anlattığına göre, Lacusebe kadınlar hakkında her şeyi biliyordu. Yine Lacusebe kadınları kutsal ayağının tabanındaki bir kıvrımdan yaratmıştı. Kadınların bilgili yaratıklar olmasına nedeni budur. Çünkü onlar aslında her şeyi hisseden taban derisinden yapılmışlardır. Bu ayak derisinin hassaslığı düşüncesinin gerçekçi bir yanı vardı. Çünkü Kike kabilesinden eğitim görmüş bir kadın bir keresinde bana İlk ayakkabısını 20 yaşındayken giydiğine ve hala gözleri bağlıyken yürümeye alışamadığını söylemişti. Doğayı mesken tutan vahşi Öz, birçok isim almıştır ve yüzyıllar içinde bütün ulusları kat etmiş olarak günümüze uzanmaktadır. Onun eski isimlerinden bazıları şunlardır. Günlerin anası, gökyüzü ve yeryüzü dahil bütün varlıkların ve yapılanların yaratıcısı ana tanrısıdır. Nix ananın, Çamurdan karanlığa kadar bütün şeyler üzerinde hakimiyeti vardır. Durga, gökleri ve rüzgarları ve bütün gerçekliğin kaynağını aldığı insanların düşüncelerini denetler. Kotlikü, yaramaz ve denetimi zor olan evren bebeği dünyaya getirir. Ama onu zapt etmek için bir kurt gibi çocuğunun kulağını ısırır. Hekate'nin hakkını tanıyan yaşlı falcının üstünde humus kokusu ve tanrının soluğu vardır ve daha birçokları sayılabilir. Bunlar tepenin altında, çölün en uçlar köşelerinde, derinliklerin dibinde yaşayanlarla ilgili imgelerdir. Adı ne olursa olsun, Lalobay ile kişiselleştirilen kuvvet, kişisel geçmişi ve kadim geçmişi kaydeder. Çünkü o, kuşaktan kuşağı hayatını sürdürmüştür ve zamandan daha yaşlıdır. Dişi niyetlerin ayırcıcısıdır. Dişil geleneği muhafaza eder, Bıyıkları geleceği hisseder, Yaşlı koca çok uzay gören süt gibi beyaz gözlerine sahiptir. Zaman içinde geriye doğru ve ileriye doğru eş zamanlı olarak yaşar, dans ederek bir tarafı ötekiyle dengeler. Yaşlı olan, bilen içimizdedir. Kadınların en derin ruh pişişesinde, kadim ve canlı vahşi benlikte serpilip gelişir. Yuvası öyle bir yerdir ki zamanla orada kadınların tini ile kurtların tini karşılaşır. Zihin ile iç gücüler karışır. Orada bir kadının derin hayatı dünyevi hayatının sermayesidir. Ben ile senin öpüştüğü noktadır. Bütün tinselliği ile kadınların kurtlarla birlikte koştuğu yerdir. Bu yaşlı kadın akılcılığın dünyası ile mitosun dünyası arasında durmaktadır. Bu iki dünyanın üzerinde döndüğü eklem kemiğidir. Dünyalar arasındaki bu topraklar algılar algılamaz hepimizin tanıdığı o esrarengiz yerdir. Ama şiiri, müziği, Dansı ya da öyküyü kullandığımız anlar dışında, nüansları yok edilmeye çalışılırsa, elimizden kaçıp şekil değiştirir. Bedenin bağışıklık sisteminin bu gizemli psikik köpraklarda kök saldığına dair spekülasyonlar vardır. Ayrıca hem tanrı ve gizlere duyduğumuz özlem dahil mistik imge ve türtüler ile tipsel olanların, hem tüm kutsal içgüdülerin, hem de dünyevi olanların buradan filizlendiği söylenir. Kimine göre, insanlığın kayıtları. Işığın kökeni, karanlığın ucu da buradadır. Bomboş değildir. Daha çok sis varlıklarının yeridir. Şeylerin aynı anda hem olduğu hem de henüz olmadığı, gölgelerin töze kavuşup, tözün saydamlaştığı yerdir. Bu topraklar hakkında kesin olan tek şey yaşlı olmasıdır. Okyanuslardan da yaşlıdır. Onun yaşı yoktur. Yaşsızdır. Başlıyı kadın arketipi, içki düzel pişiş sesinden çıkarak bu katmanı besler. Düşlerimizde ve yaratıcı deneyimlerimizde birçok kılığa girebilse de ne anne, ne kız, ne ortalama kadın katmanındadır, ne de içimizdeki çocuktur. Kraliçe, Amazon, sevgili, falcı da değildir. Sadece neyse odur. Ona ister Lakusa kusaba deyin, isterse bilen, ister vahşi kadın adını verin. İsterse la loba, ister yüksek isimleriyle çağırın, isterse alçak isimleriyle. İster yeni isimleriyle çağırın, ister eskilerle. O neyse sadece o olarak kalır. Arketip olarak vahşi kadın taklit edilemez ve o tarif edilemez bir güçtür. İnsanlık için bir dolu fikir, imge ve özellik taşır. Arketip her yerde mevcuttur. Ancak bildiğimiz anlamda görülemez. Karanlıkta ona dair görebildiklerimizin gün ışığında da görülmesi şart değildir. Öykülerde, edebiyatta, Şiirde, resimde ve dinde bulunan imge ve simgelerde arketiple ilgili fazlasıyla kanıtla karşılaşırız. Öyle görünüyor ki onun parlaklığının, sesinin ve kokusunun amacı kıçlarımızdaki boku düşünüp durmayı bırakıp ara sıra yıldızların eşliğinde seyahat edecek duruma yükselmemizi sağlamaktır. Laloba'nın bulunduğu yerde fiziksel beden şair Tony Moffett'in yazdığı gibi ışıltılı bir hayvandır ve bedenin bağışıklık sistemi anoktot kabiliğinden aktarımlara bakılırsa bilinçli düşünce tarafından güçlendirilebilir ya da zayıflatılabilir gibi görünmektedir. Laloba'nın bulunduğu yerde ruhlar şahsiyet olarak belirir ve Lavos mitologica, derin pisişenin mitolojik sesi, şair ve kahin gibi konuşur. Pisişik değerlere sahip şeyler ölmüş olsalar bile canlandırılabilir. Yine dünyada bugün ödeyim var olan tüm öykülerin temel malzemesi, insanın buradaki bu açıklanamaz ruhsal topraklardaki deneyimiyle ve burada başına gelenlere anlatma şabasıyla ortaya çıkmıştır. Dünyalar arasındaki bu yerin çeşitli isimleri vardır. Yank, onu yerine göre ortak bilinç dışı, nesnel psişe ve psikolojik bilinç dışı olarak adlandırmıştır. Ortak bilinç dışının, nesnel psişeye göre tarifi çok güç olan katmanını anlatan psikolojik bilinç dışının, biyolojik ve psikolojik dünyaları besleyen aynı kaynak olduğunu, biyoloji ve psikolojinin birbirine karışıp birbirini etkilediği yer olduğunu düşünüyordu. İster nod dilin, ister sis varlıklarının eve, isterse dünyalar arasındaki yarık. İnsanlık belleğindeki bu yerde tüm doğaların ziyaretleri, mucizeleri, hayalleri, esinleri ve şifaları ortaya çıkmıştır. Büyük bir psijik zenginlik taşısa da buraya ihtiyatla yaklaşılmalıdır. Çünkü burada geçen zamanın esrikliğiyle neşe içinde boğulabilinir. Uzlaşımsal gerçeklik burayla kıyaslandığında daha az heyecan verici görülebilir. Bu anlamda Pitişen'in bu derin katmanları insanların dağılmış bir şekilde sallantılı fikirler ve havai mevhumlarla yüklü olanla geri döndüğü bir esime tuzağına dönüşebilir. Böyle olması amaçlanmamıştır aslında. Bizden istenen, ferahlatıcı ve bilgilendirici bir suda, tenimizde kutsanmış olanın kokusunu hissettiren bir şey de baştan aşağı yıkanmış bir halde geri dönmemizdir. Her kadının bu Rio Abajo Rio'ya, nehrin altındaki nehre, Girme potansiyeli vardır. Oraya derin meditasyon, dans, yazı, resim, ibadet, şarkı söyleme, davul çalma, etkin imgelen ya da bilincin yoğun bir şekilde değişmesini gerektiren herhangi bir faaliyet aracılığıyla ulaşır. Kadınlar bu dünyalar arasındaki dünyaya özlem duyarak ve gözünün hemen köşesinde seçebileceği bir şeyi arayarak ulaşır. Oraya derin ve yaratıcı işlerle, bilinçli bir yalnızlıkla ve herhangi bir sanatla uğraşarak ulaşır. Bu işlerde bile bu tarifsiz dünyada olan biten çoğu şey bizim için her daim esrarengiz olarak kalır. Çünkü o bizim bildiğimiz fizik yasalarını ve mantık kurallarını tanımaz. Bu pisişik duruma girilirken gösterilmesi gereken özen her şeyden önce, her şeyden daha kutsal, ezeki çarkını görme özlemiyle yanıp tutuşan 4 hahamla ilgili kısa ama etkileyici öyküde bulunabilir. 4. HAHAM bir gece dört haham bir melek tarafından ziyaret edilmiş. Uyandırılıp yedinci göğün yedinci katındaki yedinci kubbeye götürülmüş. Orada kutsal ezeki yer çarkını seyretmişler. Pardes'ten, gökten, yeryüzüne inerlerken yolun bir noktasında böylesine bir ihtişama tanık olan hahamlardan biri aklını kaybetmiş. Öldüğü güne kadar ağzından köpükler saçarak dolanıp durmuş. İkinci haham son derece sinikmiş. Ezekiye'nin çarkını sadece düşümde gördüm o kadar aslında bir şey olmadı demiş. Üçüncü haham gördüklerini tekrar tekrar kafasında canlandırmış. Çünkü tamamen saplantılı hale gelmiş. Okuyup durmuş bütün bunların nasıl yapıldığını ve amacının ne olduğunu düşünmekten kendini alamamış. Ve böylece yolundan sapmış ve inancına ihanet etmiş. Bir şair olan dördüncü haham eline bir kağıt kalem alıp pencerenin kenarına oturmuş. Akşam kumrusuna, beşiğindeki kızına ve yeryüzündeki bütün yıldızlara övgüler yağdırarak şarkı üstüne şarkı yazmış. Geçmişindekinden çok daha iyi bir hayat yaşıyormuş artık. Göğün yedinci katındaki yedinci kubbede kim ne gördü bilmiyoruz. Ancak şunu biliyoruz ki özlerin bulunduğu dünyayla kurulan temas, insanların işittikleri olağan şeylerin ötesinde bir şeyler bilmemizi sağlar ve bize aynı zamanda bir genişleme, bir azamet hissiyle doldurur. Bilenin sayıcı temeliyle temas etmemiz, en derinlerdeki bütünsel doğamızdan tepki vermemize ve ona göre hareket etmemize yol açar. Öykü şunu önerir. Derin bilinç dışını yaşantılamanın en iyi yolu ne çok fazla büyülenme ne de çok az büyülenmedir. Ne çok fazla huşu ne de çok fazla sinizm hissetmektir. Bu yaşantı cesaret ister. Evet ama İhtiyatsızlık değil. Yak, muhteşem denemesi aşkın işlevde benliğin peşinde giderken bazı kişilerin tanrı ya da benlik yaşantısına aşırı estetize edeceği, bazılarının bunu değersizleştirirken bazıların ise aşırı değer vereceği ve hazır olmayan bazılarının ise bundan incineceği uyarısında bulunur. Ama bazıları her şeye karşın yangın ahlaki yükümlülük dediği yaşatmanın ve vahşi benliğe inerken ya da çıkarken öğrendiklerini yaşatma, ve ifade etmenin yollarını bulmasını bilir. İster pitişik elsiyan kırlarında, isterse ölüm adalarında, pitişenin kemik çöllerinde, dağın yüzeyinde, denizin kayalıklarında, bereketli yer altında. Lüküsabe'nin üzerimize üflediği, bizi değiştirdiği her yerde bulunsun, onun sözünü ettiği ahlaki yükümlülük, algıladıklarımızı yaşamak demektir. Üzerimize düşen, bize üflendiğini göstermektir. Onu sergilemek, ilan etmek, şarkısını söylemek, bedenden, düşlerden ve her türlü yolculuktan gelen ani bilgiler yoluyla aldıklarımızı yukarı dünyada yaşatmaktır. Laloba, ölülerin hayata döndürüldüğü dünya mitleriyle paralellikler taşır. Mısır mitlerinde Isis, kötü erkek kardeşi Set tarafından her gece parçalanan ölmüş erkek kardeşi Osiris için bu hizmeti görür. Isis her gece alacakaranlıktan karanlıktan kadar uğraşarak, Sabah sökmeden önce erkek kardeşinin parçalarını bir araya getirmeye çalışır. Yoksa güneş doğmayacaktır. İsa ölümünün üzerinden kokacak kadar süre geçmiş olan Lazarus'u ayağa kaldırmıştı. Demeter soluk benizli kızı Persopone'yi yılda bir kez ölüler ülkesinden çıkarır. Laloba'da kemikler üstüne şarkı söyler. Kadınlar olarak kendimizin ölü ve parçalanmış kısımlarımızı geri çağırmak, Hayatın kendisinin ölü ve parçalanmış kısımlarını geri çağırmak bizim meditasyon pratiğimizdir. Ölmüş olandan yeniden bir şey yaratan her zaman için iki taraflı bir arketiptir. Yaratıcı anne her zaman ölüm annedir de ve bunun tersi de geçerlidir. Bu ikili doğa ya da ikili görev nedeniyle bizi bekleyen en önemli iş, çevremizde ve içimizde neyin yaşaması, neyin ölmesi gerektiğini anlamayı öğrenmektir. Yapmamız gereken ikisinin de zamanlamasını kavramak, ölmesi gerekenlere ölmeleri için, yaşaması gerekenlere yaşamaları için izin vermektir. Kadınlar için elleri o abajarıyor. Kemik kadının yuva kurduğu yer içinde dünyanın fidanları, kök sütükleri, tohumluk buğdayları ile ilgili doğrudan bilgiler taşır. Meksika'da kadınların La Luz de la Vida'yı hayatın ışığını taşıdığı söylenir. Bu ışık kadının kalbinde ya da gözlerin arkasında değil, doğumundan bile önce bütün tohum deposunu yerleştiği yumurtalıklarındadır. Doğurganlıkla ilgili daha derin fikirlere ve tohumun doğasını araştıran erkekler söz konusuysa, bu imge kıllı torbadır, yani yani taşaklardır. Bu, vahşi kadına yakın olmakla kazanılacak bilgidir. Laloba şarkı söylediği zaman, Los Avariyalarının bilgisiyle, bedeninin, zihnenin derinliklerinden, ruhunun derinliklerinden gelen bir bilgiyle söyler şarkısını. Tohum ve kemik simgeleri çok benzerdir. Kök kütüğüne, temel olana, özün kısma sahip olunursa, eğer tohumluk buğday varsa, herhangi bir hasar onarılabilir, yıkımlar yeniden düzeltilebilir, tarlalar dillendirilebilir, sert tohumlar yumuşaması için, açılıp serpilmesine yardımcı olmak için ıslanabilir. Tohuma sahip olmak, hayatın anahtarına sahip olmak demektir. Tohumun döngüleriyle birlikte olmak, hayatla dans etmek, ölümle dans etmek, Tekrar hayata doğru dans etmek demektir. Bu en kadim ve ilksel biçimiyle hayat ve ölüm anasını somutlaştırır. Bu değişmez döngülerde dönüp durduğundan ona hayat, ölüm, hayat anası diyorum. Bir şey kaybolduğunda başvurulması, konuşulması ve kulak verilmesi gereken odur. Onun psijik öğütlerini pratiğe dökmek bazen zor ya da zahmetli olsa da her zaman dönüştürücü ve onarıcıdır. Demek ki bir şey kaybolduğunda her zaman o ücra pelviste yaşayan yaşlı kadına gitmeliyiz. O orada, yaratıcı ateşin yarı içinde yarı dışında bir şekilde hayatını sürdürür. Burası kadınların yaşaması için mükemmel bir yerdir. Doğurgan, revolarının, kadınların yumurtalıklarının, dişilik tohumlarının hemen yanındadır. Orada en zayıf fikirli, en güçlü fikirler onları ortaya sermemiz için düşünce ve eylemlerimizi bekler. Yaşlı kadına, 2 milyon yaşında kusursuz bir kadın olarak hayal edin. O yerin hem altında hem de en tepesinde yaşayan özgün vahşi kadındır. İçimizde, dışımızda, her yanımızda yaşar. Onunla çevreliyizdir. Çöller, ormanlar ve evlerimizin altındaki yer 2 milyon küsür yaşındadır. Kadınların toprağı kazmaktan böylesine derinden hoşlandıklarını görmek beni hep etkilemiştir. İlkbahar için çiçek soğanları ekerler. Kararmış parmaklarını çamurlu toprağa sokarak keskin kokulu domates fidelere ekerler. 2 milyon yaşındaki kadına doğru kaldıklarını düşünürüm. Onun ayak parmaklarını ve pençelerini ararlar. Onun kendileri için bir armağan olmasını isterler. Çünkü onunla eken kendilerini bir bütünün parçası gibi ve huzur içinde hissederler. O olmadığında kendilerini rahatsız hissederler. Bunca yıl boyunca benimle görüşmeye gelen pek çok kadın ilk oturuma, Şuna benzer sözlerle başlamıştır. Şey, kendimi kötü hissetmiyorum ama iyi de hissetmiyorum. Bunun çok esrarengiz bir durum olmadığı kınısındayım. Bunun yeterince çamur olmamasından kaynaklandığını biliyoruz. Tedavi, Laloba. İki milyon yaşındaki kadını bulun. O kadınlara ait ölmüş ve ölmekte olan şeylerin bakıcısıdır. Yaşayan ile ölü arasındaki yoldur. Kemikler üstüne... Yaratış ilahileri söyler. Yaşlı kadın, vahşi kadın, lavoz mütolojikadır. O, geçmişi ve kadim tarihimizi bilen ve onu öykülen şeklinde bizim için kaydedip saklayan mitsel sestir. Kimi zaman onu düşümüzde bedensiz ama güzel bir ses olarak görürüz. Cadı bakire olarak bize sararıp solmanın değil, pörsümüş olmanın ne demek olduğunu gösterir. Bebekler içgüdüsel olarak kurumuş ve pörsümüş bir halde doğarlar neyin doğru olduğunu, bu konuda ne yapılacağını ta kemiklerinde bilirler. Doğuştan gelen bir yetenektir bu. Eğer kadın bu gençken yaşlı, yaşlıyken genç olma yeteneğine güvenirse sırada ne olduğunu her zaman bilecektir. Bu yeteneğini kaybetmiş olsa bile amaca yönelik bazı psikolojik çalışmalarla onu geri kazanabilir. Laloba çöldeki yaşlı kemik koleksiyoncusudur. Arketipsel simgecilikte Kemikler tarif edilemez gücü temsil eder. Kolaylıkla kendilerine teslim etmezler. Yapıları gereği yanmaları zor, ezilip toz haline getirilmeleri neredeyse olanaksızdır. Mit ve öykülerde tarif edilemez ruh dinini temsil ederler. Ruh dininin yaralanabileceği, hatta sakatlanabileceğine ama onu öldürmenin neredeyse imkansız olduğunu biliyoruz. Ruhu çökertebilir ve eğebilirsiniz. İnce Derin yara izleri oluşturabilirsiniz. Üzerinde hastalık lekeleri, korku ürünü yanık işaretleri bırakabilirsiniz. Ama o ölmez. Çünkü alt dünyadaki laloba tarafından korunur. O kemikleri hem bulur hem de yaşatır. Kemikler ete acı verecek kadar sert ve delip geçecek kadar keskindir. Eski kemikler bir ip dizilirse cam gibi çınlar. Yaşayanların kemikleri canlıdır ve kendi çaplarında yaratma gücüne sahiptir. Sürekli yenilenirler. Canlı bir kemiğin üstünde garip bir yumuşaklığa sahip bir deri vardır. Kendini tamir edecek bazı güçler olduğu görünmektedir. Kurumuş bir kemik bile küçük canlı yaratıkların yuvası olur. Bu öyküdeki kurt kemikleri, mahşe-i tarif edilemez yönünü, içgüdüsel doğayı, kendini özgürlüğe adayan, kira tuayı ve ölmüş ya da safada uygarlaştırıcı bir kültürün meşakkat ve dayatmalarını asla kabul etmeyecek olan bozulmamış olanı temsil eder. Bu öyküdeki metaforlar bir kadını içgüdüsel vahşi duyumlarına tam olarak kavuşturmaya dönük bütün süreci örneklemektedir. Kemikleri toplayan yaşlı içimizdedir. Bu vahşi benliğin ruhsal kemikleri içimizdedir. Bir zamanlar olduğumuz yaratık gibi tekrar ete kemiğe bürünme potansiyeli içimizdedir. Kendimizi ve dünyamızı değiştirecek kemikler içimizdedir. Soluk, İçimizdedir, doğrularımız ve özlemlerimizde. Bunlar hep birlikte bir şarkıcı meydana getirir, söyleme arzusuyla yandığımız yaratılış ilahisine. Bundan gözlerimizin önüne kadar inmiş saçlarla ya da kirpas içinde kıvrılmış tırnaklı pençelerle dolaşmanın sonucuna varılmamalıdır. Evet, insan olarak kalmaya devam ederiz ama insan kadının içinde hayvanı içgüdüsel benlik vardır. Romantik bir çizgi roman karakter değildir bu. Gerçek dişleri, sayıcı bir hırlayışı, büyük bir cömertliği, eşsiz bir işitme duyusu, keskin pençeleri, cömert ve kürtlü göğüsleri vardır. Bu benlik hareket etmekte, konuşmakta, öfkelenmekte ve yaratmakta özgürleşmiş olmalıdır. Bu benlik dayanıklıdır, esnektir ve yüksek bir sezgi gücüne sahiptir. Doğum ve ölümle ilgili tinsel yaklaşımlarda son derece bilgili bir benliktir. İçinizdeki yaşta bugün de kemikler topluyor. Yeniden yarattığı şey nedir? O ruhsal benliktir. Ruh evinin inşacısıdır. Ella lohoke emono. O eliyle ruhu yeniden ve yeniden yaratır. Sizin için ne yaratmaktadır? Dünyaların en iyisinde bile ruhun zaman zaman tazelenme ihtiyacı vardır. Tıpkı burada yani güneybatıdaki kerpiç evler gibi biraz dökülmeye, biraz soyulmaya, Biraz yıkanıp arınmaya gereksinim duyar. Ayağında yatak odası terlikleriyle yaşlı ve tombul bir kadının evinin duvarlarına sulu balçık vurduğuna her zaman şahit olabilirsiniz. Samanla suyu ve toprağı karıştırıp duvarı sıvayarak tekrar güzel görünmesini sağlar. O olmasa ev şeklini kaybedecektir. O olmasa sıkı bir yağmurdan sonra yerli bir olup bir yığına dönüşecektir. O ruhun koruyucusudur. O olmasa şeklimizi kaybederiz. Ona giden açık bir ikmal hattı yoksa, insanın ruhsuz olduğu ya da lanetli bir ruha sahip olduğu söylenir. O, ruh evine şekil verir ve elleriyle daha çok ev yapar. Eski bir önlük giymiştir. Elbisesinin önü, arkasına göre daha uzundur. Pışpışlayandır. Ruh yapıcı, kurt yetiştirici, vahşi şeylerin koruyucusudur. Bu yüzden size sevgiyle diyeceğim şu ki, İster kara kurt olsun, ister kuzey boz kurdu, ya da güneyalı veya arktik beyazı, imgesel açıdan özünde hiç bir kriyaturasınız. Bazıları uslu durmanızı ve neşe içinde bütün eşyaların ya da selamlamak amacıyla herkesin üzerine tırmanmamanızı tercih etse de, siz yine de bildiğiniz yapın. Bazıları korku ya da iğrenmeyle sizden uzak duracaktır. Ancak sevgiliniz eğer sizin için doğru sevgili ise, bu yeni yönünüzü sevecektir. Bazı kişiler ne olduğunu anlamak için her şeyi koklamanızdan hoşlanmayacaktır. Ve Tanrı bilir ayaklarınızı havaya dikip sırt üstü yatmanızdan hoşlanmayacaktır. Kötü kız, kötü kurt, kötü köpek. Doğru mu? Yanlış. Devam edin, tadını çıkarın. İnsanlar psikolojik hizayı bulmak için meditasyon yapar. İnsanların psikoterapi ve analiz yapmalarının nedeni budur. İnsanların düşlerini analiz etmelerinin ve sanatla uğraşmalarının nedeni budur. Bazılarının tarot kartlarına bakmasının, ayçinge başvurmasının, dans etmesinin, davul çalmasının, tiyatro yapmasının, şiir döktürmesinin ve göğe dualar göndermesinin nedeni budur. Yaptığımız her şeyi yapmamızın nedeni budur. Bütün kemikleri bir araya toplama işidir bu. Sonra ateşin yanına oturup kemikler üstüne hangi şarkıya, hangi yaratılış ilahisine, Hangi yeniden yaratılış ilahisini söyleyeceğimizi düşünmeliyiz. Ve anlattığımız gerçekler şarkı oluşturacaktır. Şarkıya, insanın asıl şarkısına karar verene kadar sorulacak kimi yerli yerinde sorular şunlardır. Ruh sesime ne oldu? Hayatımın gömülmüş kemikleri nelerdir? İçgüdüsel benlikle ilişkim ne durumdadır? En son ne zaman özgürce koşmuştum? Hayatı tekrar nasıl canlı kılarım? Laloba nereye gitti? Yaşlı kadın kemikler üstüne şarkı söyler ve o şarkı söyledikçe kemikler ete bürünür. Biz de bulduğumuz kemiklerin üstüne ruh döktükçe oluşuruz. Özlemlerimizi ve hayal kırıklıklarımızı gençken olmaya alıştığımız şeylerin geçmiş yüzyıllarda bilmeye alıştığımız şeylerin kemikleri üstüne ve gelecekte hissettiğimiz diriliş üstüne döktükçe dört ayak üstünde sağlamca dururuz. Ruh döktükçe yeniden canlanırız. Zayıf bir çözelti Eriyen narin bir şey olmaktan çıkarız. Hayır. Dönüşümün oluş evresindeyizdir artık. Kuru kemikler gibi biz de çoğunlukla çölden yola çıkarız. Kendimizi dışlanmış, yabancılaşmış hissederiz. Bir kaktüs ağacıyla bile bağlantımız yoktur. Eskiler çölün kutsal vahyin çıkış yeri olduğunu söylerdi. Ama kadınlar için çölde bundan çok daha fazlası vardır. Çöl hayatın çok yoğunlaştığı bir yerdir. Canlıların köklere, Son su tanesine bile tutunur ve çiçekler sadece sabahları erkenden ve öğleden sonraları da geç saatlerde görünerek bu nemi biriktirir. Çölde hayat küçük ama muhteşemdir ve olan bitenlerin çoğu yer altında süre gider. Birçok kadının hayatı da buna benzer. Çöl bir orman ya da cangıl gibi bereketli, sağlıklı değildir. Hayat şekilleri bakımından çok yoğun ve gizemlidir. Birçoğumuz çöl hayatı yaşadık. Yüzeyde çok küçük, yerin altında ise muazzam. Laloba bize bir tür psijik bir dağılımdan ortaya çıkabilecek değerli şeyleri gösterir. Bir kadının psijesinin yolu, kulağına gelen tınılar ya da geçmişte maruz kaldığı zulümler veya yer üstünde daha geniş bir hayat yaşamasına izin verilmemiş olması yüzünden çöle düşmüş olabilir. Bu durumda kadın çoğunlukla üzerinde parlak kırmızı çiçeğiyle bir kaktüs dışında 500 kilometrelik bir alanda başka bir şeyin bulunmadığı bomboş bir yerde yaşadığını hisseder. Ama 501. kilometreye giden kadınlar için orada daha fazlası vardır. Küçük, güzel bir ev. Eski bir ev. Orada sizi beklemektedir. Bazı kadınlar pisişik çölde bulunmak istemez. Onun boşluğundan, verimsizliğinden nefret ederler. Külüstür bir araba bulup pisichenin ışıltılı düster kentine doğru yola düşmeye, sarsıla sarsıla, Yol almaya çalışırlar. Ama hayal kırıklığı yaşarlar. Çünkü bereketli ve vahşi olan orada değildir. O, tin dünyasındadır. Dünyalar arasındaki dünyada. Rio Abajoria'da. Nehrin altındaki nehirdedir. Akılsızlık etmeyin. Geri dönüp o kırmızı çiçeğin altında durun ve o son zahmetli kilometreyi kat edin. İlerleyin ve eski, yıpranmış kapıya vurun. Mağaraya tırmanın. Bir düşün penceresinden sürünerek girin. Çölü elekten geçirin ve bulduklarınıza bakın. Yapmanız gereken tek şey bu. Psikanalitik öğüt mü istiyorsunuz? Girin kemik toplayın. Birinci bölümün sonu.